47'in oğlu rivayet İbn Abbas'tan Allah Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı diğer peygamberlere ve gök ehline üstün kılmıştır. Orada bulunanlar dediler ki İbn Abbas onu gök ehline neyle üstün kılmıştır? Şöyle cevap verdi. Allah gök ehli için şöyle buyurmuştur. Onlardan kim Allah o değil benim derse onu cehennemle cezalandırırız. Biz o zalimleri de böylece cezalandıracağız. Halbuki Muhammed'e şöyle buyurmuştur. Biz hakikat sana apaşıkar bir fetih zafer yolu açtık. Bu geçmiş ve gelecek günahını Allah'ın sana bağışlaması içindir. Orada bulunanlar dedi ki peki onu diğer peygamberlere ne üstün kılmıştır? Şöyle dedi. Allah subhanahu ve teala biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki emrolunduklarını onlara apaçık anlatsın. Halbuki Allah Muhammed'e şöyle buyurmuştur. Seni başka değil ancak bütün insanlara gönderdik. Öyleyse onu cinlere ve insanlara onların hepsine peygamber göndermiştir. 48 No'lu Rivayet i̇bn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Asabından bazı insanlar oturmuş onu bekliyorlardı derken aleyhissalatü vesselam dışarı çıktı onlara yaklaşınca aralarında bir meseleyi görüştüklerini işitti onların sözüne kulak verdi bir dene görsün bazısı şöyle diyor şaşılacak şey Allah mahlukatından dost edilmiş İbrahim onun dostudur diğeri ise bu Allah Musa'ya da Hita bile konuştu meselesinden daha şaşılacak bir şey değildir bir diğeri ise İsa da Allah'ın kelimesi ve ruhudur dedi. Bir öteki Allah Adem'i de seçmiş, seçkin kılmıştır dedi. Bunun üzerine ve Vesselam onların yanına çıka gelip selam verdi ve şöyle buyurdu. İbrahim Allah'ın dostudur ki öyledir. Musa sırdaşıdır ki o öyledir. İsa ruhudur ki o böyledir. Allah Adem'i de seçmiş, seçkin kılmıştır ki böyledir şeklindeki sözlerinizi ve hayretinizi işittim. İyi bilin ki ben de Allah'ın Habibiyim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Kıyamet gününde altında Adem ve ondan sonrakilerin bulunacağı ham sancağını ben taşıyacağım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Cennetin kapı halkalarını ilk hareket ettirecek olan benim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bunun sonucu Allah kapıyı açacak ve beni içeri girdirecektir. Beraberimde de müminlerin fakirleri bulunacaktır. Bunu övülmek için söylemiyorum. Allah katında öncekilerin ve sonrakilerin en kıymetli olanı benim. Bunu da ölmek için söylemiyorum. 49 nolu rivayet Enes'ten. Ali sallallahu aleyhi ve insanların kabirden ilk çıkacak olanı benim. Rablarının huzuruna geldikleri zaman komutanları ben olacağım. Susduruldukları zaman onlar adına konuşacak, dertlerini anlatacak hatıpları ben olacağım. Kurtulmaları için şefaati kabul edilecek olan da ben olacağım. Allah'ın lütfundan ümitsizliğe düştükleri zaman, kendileri için yaptığım şefaatin kabul edildiğine dair onları müjdeleyecek olan da ben olacağım. İzzet, şerefi ve anahtarlar o gün benim elimde olacak. Rabbim katımda, katında Ademoğlunun en kıymetlisi de benim. O gün etrafımda örtülüp saklanmış yumurtalar, saçılmış inciler gibi olan bin hizmetçi dolaşacak. 50 nolu rivayet Cabir bin Abdullah'tan. Ali salat ve selam ben peygamberlerin komutanıyım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Övünmek yok. Ben ilk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul edilecek olanım. Övünmek yok. 51 Enes'ten Ali salat ve selam ben cennet kapısının halkasını tutup açılması için onu tıklayacak olanlar ilkeyim. 52 ne oldu rivayet Enes'ten? Aleyhisselatü Vesselam ben cennette ilk şefaat edecek olan kimseyim buyurdu. 53 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde insanlar içinde ilk olarak benim başımdan yer yarlıp açılacak. İlk olarak ben diriltileceğim bunu övünmek için söylemiyorum bana hamd sancağı verilecek övünmek yok ben kıyamet gününde insanların efendisi sığınacakları kimse olacağım övünmek yok ben kıyamet gününde cennete girecek olanların ilki olacağım övünmek yok cennetin kapısına gelip halkasını tutacağım bunun üzerine göre, görevli melekler kim o diyecekler ben de ben Muhammed'im diyeceğim bana hemen kapıyı açacaklar ben de gireceğim Cebbar olan Allah'ı beni karşılar bulacağım. Hem ona secde edeceğim. O da başını kaldır ya Muhammed buyuracak. Konuş. Konuşmaların benden dinlenecek. Söyle. Dediklerin senden kabul edilecek. Şefaat et. Şefaatın makbul olacak. O zaman başımı kaldırıp ümmetim. Ümmetim ya Rabbi diyeceğim. O da şöyle buyuracak. Ümmetine git. Kimin kalbinde bir arpa tanesi ağırlığında iman bulursan onu cennete girdir. Ben de gidip kalbinde bu kadar iman bulunan kimseleri cennete girdireceğim. Daha sonra cebbar olan Allah'ı yine beni karşılar bulacak ve ona hemen secde edeceğim. O da başını kaldır ya Muhammed duyuracak. Konuş, konuşmaların senden dinlenecek. Söyle, söylediklerin senden kabul edilecek. Şefaat et, şefaatın makbul olacak. Ben bunun üzerine başımı kaldırıp Ümmetim, ümmetim ya Rabbi diyeceğim O zaman şöyle buyuracak Ümmetine git Kimin kalbinde hardal tanesi ağırlığında iman bulursan Onu cennete girdir Ben de gidip kalbinde bu kadar iman bulunan kimseleri cennete girdireceğim Artık insanların hesabı bitirilmiş Ve ümmetinden geri kalanlar Cehennem ehliyle beraber cehenneme sokulmuştur o zaman cehennem ehli Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak ona ibadet etmiş olmanızın size fayda sorma diyecek diyecekler. Bunun üzerine cebbar olan Allah öyle buyuracak. Azametime yemin olsun ki onları ateşten mutlaka kurtaracağım. Ardından onlara görevli ya haber gönderecek veya ateşten yanlış olarak çıkarılacaklar. Hayat nehrine atılacaklar. Orada yabani ot tohumunun selin çerçöpi içinde bitmesi gibi bitirecek ve gözlerin arasına bunları Allah'ın azatlarıdır yazılacak. Sonra da götürülüp cennete sokulacaklar. Cennet ehli onlara bunlar cehennemlikleri, cehennem diyecekler. Bunun üzerine cebbar olan Allah hayır bilakis onlar cebbarın azatlılarıdır diyecek. 54 muhal 54 rivayet İbni Hanım'dan Cibril Aleyhisselatü Vesselam'a inip karnını yarmış sonra şöyle demiş Metanetli bir kalp içinde hakkıyla işiten iki kulak hakkıyla gören basretli iki göz var sen Allah'ın elçisi El Mukaffi El Haşir Muhammed'sin ahlakın düzgün dilin doğru sözlü nefsin idmina'n bulmuş su ermiştir 55 Noğol rivayet Amr bin Kays'tan Aleyhisselatü Vesselam Allah beni rahmetli vakte ulaştırmış ve benim için konuşma kabiliyetimle veya tamamen kısa yolu tutmuştur. Bu sebeple biz dünyada sonuncularız. Ama kıyamet gününde öne geçen birincileriz. Ben övünmeksizin bir söz söyleyeceğim. İbrahim Allah'ın dostu Halilullah. Musa Allah'ın seçkin kulu Safiyullah. Ben ise Allah'ın sevdiği seveni Habibullah'ım. Kıyamet gününde ham sanca benim beraberimde. Allah azze ve celle ümmetim hakkında bana bir söz vermiş ve onları üç şeyden muhafaza etmiştir. Onları kıtlıkla toplan mahvetmeyecek, düşman onların kökünü kazıyıp tamamen imha etmeyecek, onları saputluk üzerinde birleştirmeyecek. 56 ne oldu rivayet Damra'dan. Ben Mesleme Es Sekuni'nin Muhammed'den başka Seleme Es Sekhuni demiş. Şöyle dediğini işittim. Bir ara biz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Derken bir adam Ya Resulullah dedi sana gökte yemek verildi mi? Evet buyurdu. Bana yemek verildi. Soran adam Ya yolla? Ondan artan oldu mu dedi? Evet buyurdu. Peki o ne yapıldı dedi? Buyurdu ki göğe kaldırıldı. Bana muhakkak vahyedilmiştir ki ben içinizden başka değil ancak az bir zaman kalacağım. Sonra siz kıyamet ne zaman ne zaman deyinceye kadar kalacaksınız. Ardından kiminiz kiminizi yok ettiğiniz dağınık topluluklar halinde kıyamette bana geleceksiniz. Kıyametin kopmasından önce şiddetli çokça ölüm olacak. Bundan sonra da zelzele yılları gelecektir.